belli olur? Alışverişte. Alışveriş nedir? Davranıştır. İnsanın eli, ağzı, gözü, kulağı, e, hareketi, e, davranışı nedir? Ortaya neyi çıkartıyor? İnsanın ahlakını çıkartıyor ortaya. İşte onun için hüsnül huluk nedir? En güzel, en güzel hüsnül huluk nereden gelmiş bize? Nereden bize öğrenmişiz hüsnül huluku? Peygamberlerden. Mekarumul ahlak nedir? En güzel ahlak, huuluk bize kim öğretmiş? Allahu Teala. Kimin vasıtasıyla? Peygamberler vasıtasıyla. Hazret Adem'den bugüne kadar Resulullah'a kadar sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah'tan da sallallahu aleyhi ve sellem bugüne kadar husnul huluk, güzel ahlak bize Allahu Teala yoluyla, vasıtasıyla bize bugün de gelmiştir. Peygamberler vasıtasıyla. Yer üzerinde Müslümlerden bir güzel ahlak var ise görse kolardan, davranışlarından o güzel ahlak da muhakkak eski dinlerinden kalmış. Dinsiz insanıysa bile onlar da dinli peygamber olan bir ümmetten yine kalmıştır. Yani bir batının güzel ahlakına aldanmayalım. O güzel ahlakları kendi akılları havalarından değil. Neredendir güzel ahlakları? İsla, İslam'dan önceki bütün peygamberlerin getirmiş dinlendir getirmiş dinlendir ondan dolayı güzel ahlak bütün peygamberlerin neydir? yoludur bütün peygamberler önceden güzel ahlakla gelirler bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 40 sene nübuvvetten önce Medine'de kaldı neyle tanıldı? güzel ahlakla güzel ahlak nedir? Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem güzel ahlakından dolayı ne nişane verdiler ona? Ödül ne verdiler ona? Bir isim taktılar ona. O da nedir? Muhammedil emin. Emin ne demektir? Emin ne demektir? Yani her şeyden bu şahıstan zerel gelmez. Her şeyi emniyetlidir. Her şeyi sözünde her şeyi yerindedir. Muhammedil emin zerel gelmeyen bundan. Bu güzel ahlak allah Teala niye verdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlikten önce ki yarın iddia ederken peygamberliği davette derken ben peygamberim insanlar deseler ki hakikaten sen güzel ahlak sahibisin, güzel ahlak sahibi olan yalan söyler mi? Söylemez. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilk önce 3 ee, sene cizli davetten sonra Allah Teala dedi وَنْذِرْ عَشِيرَتُكَالْ عَشِيرَتُكَالْ أَقْرَبُونَ Yakın aşiretlerine artık sene izin geldi ne yapacaksın? Davet yapacaksın. Çıktı dağın üzerine. Ey beni Abdülmuttalib, ey beni Haşim, ey Kureyş çağırdı. Hepsi toparlandılar. Çünkü Muhammed'il Emin Abul el Emin öyle bir şey çağırdığında her şey gelmesi lazım. Çünkü emindir Doğru bir e, e, insan olduğu için, samimiye bir insan olduğu için, ciddiyet kazanmış toplumda bir insan olduğu için herkes ona kulağını verdi. Geldiler, bütün Mekkehli toplandı. Dedi ben haber versem size bu dağın arkasında, düşman size saldıracak, inanır mısınız? Dediler inanırız çünkü senden hiç yalan görmemişiz. İşte dedi ben size peygamber olarak gönderildi. Neyle? La ilahe illallah. Nedir dedi orada bu Abu Leheb, Resulullah'ın amzesi, öz amzesi? Tebbelleke. Kahrolun son, Türkçesi bunun için için topladın bizi? Onun için sure indi Tebbet yedâ Ebi Leheb. Tebb dedi, karşısında kıyamata göre tebb oldu kendisi. Kıyamata göre kıyamata kadar o adam ne oldu? Allah'ın lanetine, ahirette de en en çetin azabı o alacaktır. O alanlardan alacaktır. Maksat nedir? Maksat Hüsnül hulub. Güzel ahlak Resulullah'da sallallahu aleyhi ve sellem ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güzel ahlakını ne yaptı? Risalet döneminde tamamladı. Hatta ne oldu? Zirvet oldu. Ondan sonra bize örnek oldu. Allah Teala ne dedi? وَلَكُمْ fi رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا Sizde Resulullah'ta sallallahu aleyhi ve sellem ne var? En güzel örnek var. Sonra Allah Teala tezki etti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ne dedi ayeti kerimde? Kalem surası 4 ayette وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلِقٍ عَظِيمٌ Sen en en güzel ahlak üzeri olan, azim ahlak üzeri olansın. Tezki Allah subhanahu aleyhi ve Sonra bütün peygamberlere hitap ne oldu? Ve kulul lin husna. Bütün peygamberler ve bütün Müslümanlar ne demeleri lazım? İnsanlara en güzel şey şeyi söylemeleri lazım. Ne en güzel davranış? Nedir? En güzel söz ahlaktandır. En güzel davranış hal halatinde insanın nedir? En güzel ahlakındandır. Sonra Allah Subhanahu ve Teala hitap ederken peygamberleri ve salih insanları ve kulu ibad. ve kul de ey Muhammed, ey Elsen de çime de kullarıma bütün kullara, kim iman eden kullara yekul latihi yahsan. Ne desiler en güzel şeyi söylesiler. Diğer ayette ne diyor? Ellezine yettbeun ahsen elkul. Eee, الذين يتبعون احسن ahsen Allahu alem. Şunda kılma gelmedi ayet tam. Eee, eee, el ennellezine yettbeun ve yettbeun ahsene. Huç Sözleri dinlediklerinde يَتَّبِعُونَ اَحْسَنَ En güzel sözü dinlerler. Demek ki en güzel sözü ahlak sahibi söyler, en güzel ahlak sahibi de güzel sözü seçer. Ondan dolayı Allah hidayet verdiğinde kime verir? Güzel ahlak sahibi, güzel insanlar direkt güzel şeyi kabul ederler. Evet, حُسْنُ huluk dedik nedir? حُسْنُ huluk neyi gerektirir? Bir Musulman niye? En güzel ahlak olması lazım ki? Çünkü Allah insanları ne dedir? Toplumsal yaratmış. Toplumsal yarattıktan dolayı güzel ahlak ne yapar? İnsanları birleşir. Nasıl dedik silay rahim vs. bütün ameller toplumun dinametidir. Bu insanları bir araya getirir. Güzel ahlak da insanları ne yapar? Bir araya getiren unsurlardandır. İnsanları hepsini bir araya toplamak için... İslami toplumu kurmak için güzel ahlak lazım. Kalpleri nışatır, birbirine sıla-i destekler. Güzel ahlaktan ne olur? Muhabbet artar. İnsanlar yekpare olurlar. Müslüman toplumu kurulur. Zaten insanın hedefi nedir? İslamiyetin hedefi yer üzerinde Müslüman toplumu kursun. Allah'a hakkıyla ibadet olunsun. Bu da neyle olur? Güzel ahlak olur. Güzel ahlak o kadar önemlidir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor ki? İnsanları insanları cennete sokan en önemli şey en çok şey nedir? Takvallah ve husnul huluk. Allah korkusu ve güzel ahlak. Bu çizgi insanları en çok cennete sokan şeylerdendir. Tabi neden sonra? Tevhidten sonra. Tevhidi karar ettikten sonra en güzel şey nedir? Takvallah ve husdun hulubu. Bak burada demiyor ibadet vesaire. Çünkü bu ibadet olmasa olmazdır. İnsan var tevhid üzere, ibadetin da yapıp Allah taşa gidecek, cezasını çekecek. Ebedi kalmaz tabi, muvahhittir. Ama çekecek. Neden? Demek ki kötülüğü var. Muhit kötü yapabilir mi kötülük yapabilir. Aman burada ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? diyor Allah korkusu ve husnul huluk. Güzel ahlak. Allah korkusu nedir? Her şeyde sen Allahu Teala seni görmüyor. E sen onu görmüyorsan o seni görüyor. Bu Allahu Teala'nın korkusudur. Allahu Teala sen öyle hissetsen her şeyde seni görüyor. Hiç günah işler misin? Hiç kimsenin malına tecavüz eder misin? Hiç hakkına tecavüz eder misin? Hiç haram işler misin? Hiç göz zina yapar mısın? Hiç gıybet yapar mısın? Yapmazsın. Ondan dolayı Resulullah diyor en çok insanı cennete sokan nedir? Tabii tevhidten sonra dediğimiz gibi Allah korkusu. Allah korkusu cennetin anahtarıdır dedi. Sonra ne diyor? Hüsnül huluk. Hüsnül huluk nedir acaba? Güzel ahlak. Güzel ahlak nedir acaba dedir? Alimler güzel ahlaka diyorlar ki talakatil vecih güler yüzlü olmak bu nedir? Güzel ahlaktır. Eylik yapmak güzel ahlaktır. Yani bir tane resim ben hocam güzel ahlak sahibi olmak istiyorum. Ne yapacağım? Güzel ahlakın yeri çoktur. Nedir dedik? Güzel ahlak güler yüzlü olmak Eylik yapmak, sağa sola insanlara eylik yapmaktır. İnsanlara aziyet vermemektir. Her hal içeride, Fiilden, devrenişten, sözden, bakışlardan insanlara aziyet vermemektir. Müslümanlardan en güzel söz de seçmektir konuşmakta. Kızmak, kız, e, sınırlanmanın tersi nedir? Sakin olmaktır. Her boş yere insan sınırlanmasın. Her şeye sınırlansan güzel ahlak sahibi olamaz. İnsanlara en güzel şekilde davranmak güzel ahlaktır. Hatta alimler diyorlar ki bunları hepsini toparlasak güzel ahlak bir insan, güzel ahlak sahibi olması için ne yapması lazım? Bir, dedik ki güler yüzlü. İyi davranmak. İki, diyor ki, en çok hayali olmaktır. İnsanı haya ne yapar? Haya insanı ne yapar? Fahiş şeylere sovk etmez. Engel olur. Ondan dolayı insan ne kadar yüksek haya sahibi oldu o kadar güzel ahlaklı olur. Bir tane sana zulmetti. Seni sövdü. Küfretti seni. Sen güzel haya sahibi olmasan ona ne yaparsın? Misilleme yaparsın. O zaman ne olur? Fitne çıkar kavga olur. Ama haya sahibi olsan Dersin ben senin seviyene mi? Ben sana aynen ki cevap vermem. O zaman ne olur? Karşı taraf hatasını bugün bilmese yarın bilmek zorundadır. En azından sen insanların tekdirini toplarsın. En azından hiç kimse yokysa da orada meleklerin duasını alırsın. Güzel ahlak sahibisin çünkü. Evet, güzel ahlak fazla insanlara azyet vermemek. İnsanların arasını bulmak. Yani güzel insan, güzel ahlak sahibi, mümin ne yapar? Çar arkadaşın arasını bulur. Hiçbir zaman fitne, fasattan uzak olandır. Güzel ahlak sahibi. Her zaman güzel dilden konuşandır. Yani her zaman ne dedik? Resulullah el Emin'dir. Sadık Emin. Her zaman musulmanın dili Sıdık'tan olması lazım. Ondan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki لَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَحَرَّصْ صِدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ Gerçeği araştırır, yok gerçeği söyler sadece. Gerçeği söyleyebilirsin ama gerçeği araştırmak zordur. Yani eskiden ne diyorlar? Bu nefes borusu nedir? Boğum boğumdur. Kırkçı tanedir, 72 tanedir. Lafı çıkarta pişire pişire çıkartırsın. Yani sen bu doğru mu gerçek mi yalandır? Onu ne yapacaksın? Buna ağzına lafına gelene kadar onu tam hakkıyla inceleyeceksin, çıkartacaksın. Neden? Titiz olacaksın sen ağzından yalan çıkmasın diye. Böyle bir insanı Allah ne yazar? Allah indinde, kıyamet gününde gelir Sıddıklar defterinde yazılmış. Sıddıklar listesinin başında kim var? Abu Bakr Sıddık. Abu Bakr Sıddık cennette nerededir? dedi i Aile'de. Kimin yanındadır? Muhammedin Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Karşısında ne diyor Resulullah? La <gülüyor> yace'elurreculu Bir insan yalan söyler, yalan söyler, yalan söyler hatta yuktebe indallahi kezâbe. Hatta Allah yanında yalancı yazılır. Yalancı listesine geldin neler olursun? En büyük yalancılar kimdir? Peygamberleri yalanlayanlar. Fır'aun Hâman, Hubayyü ibn-i Halaf, Buların yanında olursun. Buların listesinde olursun. Onun için güzel ahlak nedir? Güzel değil. Güzel ahlak sahibi olan alimler diyorlar ki kelilül kelam, Sözü az, öz olur. Çok konuşmaz. Az konuşur ama öz konuşur. Yani çok konuşan çok hata yapar. Az konuşan pişirir lafını çıkartır. Bu nedir? Güzel ahlak sahibi. Yani boş yere laf etmez. Boş yere konuşmazsın. İlle gerekli bir yere insan ne yapar? Konuşur. Hakiki güzel ahlak olan, az konuşandır dedik, çok amel yapandır. İnsanlar senin lafına mı takdir eder yoksa ameline? Bir doktor çok konuşsa mı, insanlar ona inanır mı? Yoksa amelini görüp ameliyatını yapıyor, insanları ilacını yapıyor, insanları şey yapıyor, Elinden Allah'ın sayısına şifa bulunuyor ama yoksa oturmuş hep e, makale yazıp tenkit ediyor. Bunu ile kimse buna inanmaz. Hoca ne kadar güzel konuşsa elmiyle amel etmese ne olur? Ha? kimse ona inanmaz. Ondan dolayı elminle amel eden az konuşan çok amel eden güzel ahlaklıdır. Çok konuşan e, az konuşan çok amel eden hatasını olur çok az olur. Güzel ahlaklıdır çok az kata yapan. Fuzuli olmaması lazım. Güzel ahlaklı fuzuli değil. Min husni islamil mar terk ma ya'ni. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Fuzulilik nedir? Senin mükellef olmadığın yere burnunu sokmaktır. Fuzulilik halk dilinde budur. Yani ben geldim bir arkadaşımın masasında bir çağdı var. Elime bunu aldım bağımın bu çağdı nedir? Bu fuzuliktir. Bu senin işin değil. Sen bununla mükellef değilsin. Ha kardeşim sen evinde ne yaptın? Niye üzgünsün? Bu fuzurliliktir. Senin işin değil insanın evinde müşkületi var, şeyi var. Burnunu her yere sokmayacaksın. Zaruri yerlerde istişare olundun, orada sokacaksın. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? İslamiyetin, Müslümanlığın en ziruvveti nedir? En mükemmelliği nedir? İşin olmadığı şeyi tercih etmektir. Mükellef olmadığın şeyde de tercih etmektir. Nasıl idi hadisin şeyi? Kişinin kendisini ilgilendirmeyen şeyi terk etmesi Müslümanlığının güzelliğindendir. Kişinin kendisi ilgilendirmediği şeyi tercih etmesi Müslümanlığın en güzelliğindendir. Yani Resulullah diye noktayı koymuş burada. Fuzullik yapmayacağız. Bu en güzel ahlaktır. Sonra nedir? Bir. Eylik yapmak. Sıla-i Rahim, Burul Valdeyim bunlar nedir? Ey yapma, ey ey yapma, ey her zaman iyilikten karşılığı vermek bir tane sana salam verdi karşısında iyi bir şekilde reddetmek onu bu da iyiliktir bir tane seni sordu bir sefer sen iki sefer soracaksın mı? bu da iyiliktir bu da hüsnül kuluktandır güzel ahlaktandır ondan sonra nedir sabretmek sabretmek güzel ahlaktandır hem de sabretmek dediğin nedir peygamberlerin neyidir Semboludur. Sabretmek peygamberlerin başarı olmanın sırrıdır. Sabredeceksin. Sabretmek güzel akılaka neye sebep olur? Çünkü cahil kendisini bilmeyen seni aziyet verir, sen karşısını vermezsin. Ne diyirler? Bu çok güzel akılaklıdır. İster istemez. Sabır budur işte. Şükretmek lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, insanlara şükretmeyen insan Allah'a da şükretmez. Yani bir tanenin bana iyiliği var, Şükretme, şükretmem lazım ona karşı. Teşekkür ederim kardeşim, her zaman hakkını bilirim. Şükür de sadece dilden değil, karşılık vermektendir. Sen Allah'a şükretmek ne demektir? Ben Allah'a şükrediyorum yüz bin kere desen. Ama Allah'a şükretmek hakikati ona itaat etmektir. Ben bir Müslüman, bana bir iyilik yaptı, şükretmem nedir? Ona güzel daha devleniş göstermek lazım. Yok ben sana teşekkür ederim, ona aziyet veririm. Yani şükrü içi dolu olması lazım, boş olmaması lazım. Ondan sonra nedir? Rıza göstermek. Her şeyde insan kalbi rıza göstersin. Her şeyde razı olması lazım. Yani bir az da sene bir tane iyilik yapsa, az da kanaat olması lazım. Rıza göstermek. Ondan sonra halim olması lazım. Halim nedir? Hilim sahibi. Hilim sahibi peygamberlerin sıfatındandır. Yani cahilin her zaman aziyetine dayanan insan halimdir. E bu da güzel ahlaktandır. Refik, imşak olacaksın. Lütuf sahibi olacaksın. E, Küfreren olmayacaksın. La'an. Her zaman onu çifredersin, bunu çifredersin, onu lanet edersin, onu söylersin. Güzel ahlak sahibi bunlardan uzaktır. Gıybet, nemimeden uzak olur güzel e ahlak sahibi. Hakkı, hukuku riayet eden insandır güzel ah e ahlak sahibi. Güzel ahlak sahibi Allah'ın bütün yollarını tutandır. Allah ne emretmiş? Onu yerine getirendir. Allah'ın sevmediği, kızdığı Amellerden uzak duran kısacası güzel ahlak sahibidir. Güzel ahlak sahibi olmayan nedir? Bunların tersini yapandır. Onlar da nelerdir? Kibir. Karşı terefe ihanet etmek. He? Kötü akılaklar. Kuşu olmayan insanda dedik merhamet olmayan insanda, şükreden olmayan insanda hasadet olan, kibir olan, e, zulmeden, şiddetli olan eee Haktan uzak olan, boş yere kendisini yüksek makamlara e, talep eden, e, yalancı olan, yalan söyleyen, riyaçar olan, bunlar hepsi nedir? E, tuzak kuran insanlara, aldatan insanlar, bunlar hepsi güzel, sahi, güzel şeyin neyidir? Tersidir. Biz bunları bilmemiz lazım. Şimdi bu dersten öğrenme ee, bu dersten bütün güzel ahlakları biz öğrenemeyiz. Biz sadece şu anda ana çizgisiyle burada güzel ahlak anlatıyoruz. Ama biz bir musulman, güzel ahlak o kadar önemlidir ki bence gidip bunu ciltlerce kitap okuyup nübuvvetin kaynağından gelen güzel ahlakı öğrenmemiz lazım. Bunu canlandırmamız lazım. O zaman elimizi gözkümüze vurup gererek gözkümüzü ne diyeceğiz? biz müminiz ya yani Müslümanız. biz Muhammedi yolda gidiyoruz diyebiliriz onun haricinde nasıl musulmansın sen bir dosya var içi boş kılıf sadece içi dolu olması lazım cennete kılıf musulman girmez cennete içi dolu olan Müslüman girer musulmanın çimliğin altını dolduran cennete gider salih emel güzel ahlak salih emelin zirvetidir Zaten biz imanın şöbelerinden bahsediyoruz. İman nedir? İtikad, kavl, emel. Bu üçüdür. Güzel ahlak da nedir? Hem imanın şubesidir. Şübe ameldir. Güzel ahlak amelden olur. Fiilden olur. Onun için zannandırmamız lazım. Güzel ahlak o kadar muhimdir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre diyor ki ya Rasulallah, bana tavsiyede bulun. Bana tavsiye et. Yani nasihat et. Ne yapayım senden sorana? Diyor ki ey Ebu Hureyre Resulallah diyor aleyke bi husnul huluk güzel ahlakı yehalen. Onun fıkhını öğren dememiz Onu canlandır. Onu yaşa. Güzel ahlakı ne yap? canlandır yaşa aleyka bi hüsnül huluk abu hurayra radıyallahu anhu ya rasulallah hüsnül huluk nedir güzel ahlak nedir şimdi abu hurayra biliyor ama ne yapıyor daha öğrensin rasulullah'tan riskli ben biliyordum ha zannediyordun budur kıyamet gün dersin hayır işin saklama alıyor kimin telebesidir Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem işini saklama alıyor. Ne diyor? Ya Resulullah güzel ahlak nedir? Açıklar mısın benim için? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 4-3 tane burada güzel ahlakı açıklıyor. Ama çok güzel bir şekilde toparlıyor. Biz o 3 taneyi altını araştırsak bakarız bütün güzel ahlaklar buradan kaynaklanıyor. Ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? nasıl mı? Koptu. Kim seni kesti? Yani, "Koptu" nedir? İlişkiyi seninle kesti. Sen onu ne yapacaksın? Gidip elini uzatacaksın. Bugün de ihtilaf nereden çıkıyor arkadaşlar? İhtilaf çıkıyor Müslümanlar arasında, Müslüman toplumunda bir tane sene kızıyor. ilişkiyi seninle kesiyor. Sen ne diyorsun? Valla ben buna bir şey yapmadım. Boş yere gitmiş benimle konuşmuyor. Kendisi bilir konuşmasın. Burada kim kazandı? Şeytan. Şeytan bizim neyimiz olur? Baş düşmanımızdır. Şeytan istediği nedir? Hepimizi çeksin kendisiyle ebedi cehenneme. Allah ne istiyor? Elçi göndermiş bizi hepimizi elçisinin yanında ebedi cennete koysun. Fark buradadır işte. Burada ne yapacaksın Resulullah'ın vasiyetine göre? Asıl güzel akılakı budur. Yok bir tane gelip beni soruyor, ben de aa, sordum ben Allah razı olsun, güler yüzünü karşılıyorum onu. Bu güzel her akı herkes yapabilir. Ama asıl zor güzel akılakı canlandırmak nedir? Seni sormuyor, sen gidip eliniz ona. Bu nedenle, toplumun kaç müşkületi e, çözülür? Üçte bir. Her çeşit kucaklasa, hata edeni ne olur? Müslümanlar toplumunda üçte bir çözüldü. Sonra ne diyor? Wa ta'afu amma zulm kim Kimse zulmetmişse, zulüm nedir? Senin hakkına tecavüz etmiş. Senin olan hakkı bu bardak su benim hakkımdır. Benimdir. paramla, halalimden almış. Bir tane geldi bunu aldı çekti içti. Hakkı değil onun. Benden izin almadan da tecavüz etti benim malıma. El koydu bunu. Bu nedir? Zulümdür. an, ben hakkım var benim bardak suyumu alan kadının önünde götürün kısas yapayım onu. O hakkı onu. Ama ne olur? O da kısas yaptıktan sonra çinli olur? Şeytan gelir oradan bir giriş noktası. İşte bak seni böyle yaptı. Ama ben dedim tamam aldım ben seni affettim kardeşim. aldın sen bardak suyumu ben seni affettim. Aa, benim hak, malıma tecavüz eden ne der? Hakikaten der bu adam ne kadar bizden iyidir. Bak ben onu hata yaptım o adam beni affetti. Böyle yapsak ne olur? O bir üçte biri ne olur? Çözülür. Onun için kışas meselesinde bile kışas nedir biliyor musunuz? وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتٌ يَا اُلُو الْاَلْبَبُ Allah subhanahu ta'ale diyor. Kısasta sizin için hayat var ya ulul elbab. Ulul elbab nedir? Ey aklınlar, aklınız olan, aklını çalıştıran, akıl ne yapar? خير denşer'i gören. Ne var kisasta? Hayat var sizin için. Bu dünyada, o dünyada hayat var. Kısas nedir? Bir tane seni öldürdü, karşılığında o karşı taraf ölecek dişe diş göze göz kısastır buna derler o kapıyı kapat beyefendi kısas derler buna anlatabildim mi buna kısas derler bunda ne var hayat var hayat nedir yani bu dünyanın saadeti ve saadeti buna kısas derler burada bile burada bile Allah-u Teala diyor ki eğer affetseniz karşı tarafı, bu sizin için daha iyidir Karşı tarafa affetseniz bu sizin için daha iyidir. Bak hakkın var benim babamı katletti, kardeşimi katletti, Allah izin vermiş bana ben de bunu katlederim. Ben değil tabii mahkeme kararıyla ile katledeceğiz. Ama kadı diğer ki ya bu adamı affetsen o sene kalmış. Allah Teala diyor affetsen Allah Teala diyor senin hakkın var bunu katledeceksin. Ama affetsen senin için daha iyidir. ne kadar güzel bir dinimiz var. Onun için affetmek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada üçte bir koymuş meseleyi. Kim bize zulm etti affedet yaz onu. Ve tu'ti men haramak. Kim seni mahrum etti hakkında bir hakkını sana mahrum etti. Bu bardak su benim hakkımdır. Sıra bendeydir. Sen geldin benim sıramı aldın. İçtim. Ben ne yaparım? Yarın bana geldiğinde ben de seni mahrum ederim. Hakkım var diyeyim bunu. Ama ne yaparım? Sen ettin ben yapmam. Buyurun. Ne oldu o bir, o bir toplumun şeyi? Bozuldu. Şeytanın oyunu bozuldu. Toplum ne oldu? Güzel oldu. İşte ondan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abu Hurayra'ya şu şeyi yapmış. Dediğimiz gibi diğer hadiste dedi cennete koyan nedir? Bir başka rivayette Abu ee, şeyi hadisinde. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hüsnül o kadar önemlidir ki diyor innen racul innen racule bir adam diyor, bir musulman neyi idrak eder diyor güzel ahlakıyla neyi idrak eder derecete saimi vel kaib saim nedir? Bir tane Allah rızası için senenin boyu boyu oruçtur. Adam oruçluktan tanınılmış. Kıyamet günü gelir bunu, bu adam saimler, oruçlar listesindedir. Kaim nedir? Gece namazı. Gece namazına kakanlar listesi var kıyamet gününde. Bu adam gece namazına devamlı kakardır. Kişisi de zor iştir arkadaşlar. Bak kimse minnet etmesin. Vaciptir Ramazan ayını biz oluyoruz. Ama her zaman cumartesi, perşembe, ayda üç gün, e, pazartesi, perşembe, ayda üç gün, e, bir günü, bir gün, e, her zaman oruç olmak güzel bir şeydir. Bu oruçlar listesi var. Bir de kaim gece namazın kılan listesi var. Bunlara ne diyorlar? Saimun ve kaim. Güzel ahlaktan bunları yapmasan bile oranın listelerine girersin. Onların aldığı mükafaati kıyamet gününde sen güzel ahlakınla elde edebilirsin. Ya güzel ahlak ne istiyor? Biraz fıkıh edeceğiz, amel edeceğiz. O kadar önemlidir. Ayrıca bir müjde daha Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Ekmelul mu'minine imanen ahsenuhum akhlaqah. Bir müminlerin en mükemmel imanlısı imanlı olanı kimlerdir? En güzel ahlaklılardır. En güzel ahlak sahibi ne? Sahibidir. En güzel ahlak olan sahibidir. Neyin? Muminlerin en mükemmeli. Sen istemez misin? Mükemmel mümin olacaksın. O zaman ahlakın ne olacak? En güzel olacaktı. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste de ne diyor? İttekillâ heysumakunt. Nerede olsan Allah'tan kork. Diğer hadisteci gibi. Allah. En çok cennette şok anlarımız. Burada açılıyor Nerede olsan Allah'tan kork. Yalnız olsan Allah'tan kork. Seni insanlar görmüyorsa, günah işlemiyorsa Allah Teala seni görüyor. Allah'tan kork. Sonra ne diyor? Kötülüğü eğilikten karşıla. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kötülüğü, eylikten karşılı. Sonra ne diyor? Vakhalu'n-nase bi hulqin İnsanları da güzel ahlakla alışveriş yap. Güzel ahlakla insanlarla alışveriş yap. Güzel ahlak ne dedi dedir? Biraz önce saydığımız. Güzel söz, güzel yüz, eee eylik yapmak vesaire. Bunlar hepsi güzel ahlaktır. Bunları yapan nedir? Güzel ahlak sahibidir, hakiki mümindir. Bunları yapan ne olur? Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müjdesini veriyor güzel ahlak sahiplerinin. İnne men <gülüyor> ahabbakum ileyye En sevgiliniz ben'e kimdir bilir misiniz? Resulullah diyor. Ve akrabukum minni meclisen yevmül kıyamet. Yevmül kıyamet. Bana en yakın da meclisinde en yakın olan kimlerdir bilir misiniz? Ehsenukum <gülüyor> huluka. En güzel ahlak sahibiniz olanlardır. Allahu ekber. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme komşu olmak için güzel ahlak lazım. Fahiş, he? Çinli dolandırıcı insan Resulullah'a konuş olur mu? Ne bu dünyada, ne o dünyada. Hiç gördün mü sahabelerden bir tane bu sifatta? Görmedik. O dünyada da Resulullah'a kıyamet gününde bana en sevgiliniz, en ahlak sahibi olanız kimdir? Ha? Ee, en ey, yakın olan bana meclisinde en güzel ahlak sahibiniz olandı Sonra devam ediyor. Ve beni en sevmediğim ve kıyamet gününde en benden uzak olan kimlerdir? Mütekebbirler. Kibir sahibi olanlar. Çok konuşanlar, güzel ahlaklı olmayanlardır. Apaçuk. Resulullah'tan uzak olan kıyamet gününde vay haline. Vay haline Neden? Çünkü Allah kurusuna Resulullah'tan uzak olan ataşta olur. Hiç biz ister miyiz bir mümin Allah ve Resuluna iman eden, ahiret gününe iman eden ataşta olsun. Çok basit şeylerden biz cennet elde edebiliriz arkadaşlar. O da nedir? Güzel ahlaktır. Sonra diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abu Derda'ten Buhari'de aynen birinci hadis Buhari'deydi, ikinci hadis Tirmizi'de. Diyor ki mizanda en ağır şey nedir bilir misiniz kıyamet gününde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor nedir ya Rasulallah? en ağır şey hüsnül huluk güzel ahlak kıyamet gününde amellerden en güzel şey güzel ahlaktır çünkü güzel ahlak niye zordur yani sen gece namazla kalkabilirsin oruç tutabilirsin bu seninle, sen kendi nefsinledir kendi nefsini tutup mücadele edebilsin, namaz kılarsın, her şey yaparsın. Ama güzel ahlak nedir? İnsanlardan alışverişti. İnsanlar seni tahrik eder. Burada sabır ister, o saydığımız bütün güzel ahlaklar burada devreye girer. Onun için çok zordur güzel ahlaka sahip olmak. Neden zordur? Çünkü insanlardan alışveriş yapıyorsun. E bunu bilmemiz lazım. Güzel ahlak budur ki hayat şartında mücadeledir. Mücadele edeceksin. Ben oturuyorum, güzel ahlak sahibiyim, her çeş şey gelse benimle iyi, iyi davransa, evet ben güzel ahlak sahibi olabilirim. Ama ne zaman hakikatim ortaya çıkar? Birileri benimle iyi davranıyor, bütün insanlar benimle ters davranıyor. E burada ortaya koyacağım. Mesela ben sab sabır okuyorum, ciltlerce kitap okuyorum, sabır etmek böyledir, sabır etmek böyledir, böyle olur. Ama pratike dökmedikten sonra o sabrı, nasıl ben göreceğim o sabrı? Eğer ineceğim piyasaya, insanlar bana aziyet verecek, ben de sabredeceğim. E güzel ahlak budur işte. E bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle müjdesidir. Bir rivayette de diyor, Resulullah eylik diyor, en güzel şey, en eğilik nedir? Güzel ahlaktır. Yani her şey güzel ahlaka bağlıdır. Güzel aklak en güzel şeydir. Güzel ahlak, diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem El kelimetü tayyibe sadaka. Güzel bir söz bir sadakadır. Söz nedir? Güzel ahlaktır. Kardeşinin yüzüne güler yüzle karşılamak Resulullah ne diyor? Sadakadır. Kardeşinin güler üzülü karşılasan onu bu nedir? Bu bir sadakadır. Güler üzülüyle karşılanmak onu bir sadakadır. Yani bu neyle olur? Güzel ahlakla akıl olur. Kardeşin geliyor, güler üzülü karşılayacaksın onu. Bir şey söyledi, efendim diyeceksin. Lafın önüne güzel, saygı, kırıcı kelimeler değil. Daha gönül kazandırıcı kelimeler kullanacaksın. Bunlar hepsi güzel ahlaktandır. Ondan dolayı kim isterse peygambere sallallahu aleyhi ve selleme konuş olsun peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisiyle güzel ahlak sahibi olabiliyor. Güzel ahlak dedik nedir? İmanın bir şöbesidir. Biz bu imanın şöbelerini niye öğreniyorduk? Ha? İmanımız tamam olsun. Hatta hakiki müminlerin sıfatını taşıyalım. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem cennette olan. İman, şübeleri çok önemli meselelerdir dedik. Bu imanın şübelerini biz öğreneceğiz, fıkh edeceğiz, yerine getireceğiz, ondan sonra cennete gireceğiz. Yoksa cennet böyle, emelsiz dedik olmaz. Sahabeler nasıl yaptılar Allah Teala müjde verdi onlara? O müjde devam ediyor. bugün de bizim için de devam ediyor. Ne diyor? وَمَنِ اتَّبَعَهُمْ بِاِحْسَنِ Diyor kim olara en güzel şekilde uysa nedir? Olardandır. Müjde bize de geliyor. Kıyamet gününe kadar da de müjde devam ediyor. Kim Resulullah'ın ashabının en güzel şekilde izine uydu? Ne olur? Kıyamat gününde onlardan olur. Cennatin teclimin tehtihel enhar. Irmaklar akan ebedi bir cennette kalır. Allah Teala demiyor cennettedir. Ebedi bir cennet. Dünyanın en güzel piknikine gidersin ama bir ay kalırsın en fazla, beş gün kalırsın. Bir ay kalan da o da çok zengin olacak. Dünyanın en güzel yerine gideceksin. Ondan sonra gelirsin, bir sene, on sene, on hasretiyle yaşarsın. Çünkü biter dünyanın en güzel yeri. Dünyada bu en güzel. Ama cennette Allah Teala cenneti vasfettikten sonra diyor her ayette diyor خالدين fiha müjde veriyor seni. Bu dünya teki değil. Bak dünyanın en güzel piknikine gitsen, ilk adımını attın ya dersin, bir de beş gün, on gün sonra döneceğiz bir de. Onun... Korkusuyla o, o pikniği geçirirsin. O tahtili getiririz Ama cennette bu korku yoktur. Ne var? Halidine <gülüyor> fiha. Buradan müjde alıyoruz. O nimetin içinde ebediyiz. Neyle ebediyiz? İmanın şübeleriyle. İmanın şübeleri de 57. şübesi nedir? Güzel ahlak. Bugün de İslam'ı hakkıyla biz güzel ahlak sahibi olmasak tebliğ yapamayız. Ondan dolayı biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem medresesine kendimizi mensup edersek biz ehli sünnet, ehli tevhid diğer adı selefi diyoruz ki biz eğer bu kimliği taşıyorsak hakiki ehli sünnet ise hakiki mümin ise biz güzel ahlak sahibi olacağız. Bu din güzel ahlak sahibiyle yayıldı. Kilise yayılmadı. Bakmayın batının iftirasını. Kılıçla yayılmadı. Kılıç ikinci planda geldi. Önce güzel ahlak davet sonra kılıç. Önce gidiyoruz diyoruz ki biz İslam'ı bak güzel imşah dilden, güzel akılakla yayıyoruz. Resulullah diyor, gidin onları anlatın. Kabul etmeseler çünkü biz mükellefiz Allah'ın dinini yaymakta. Kabul etmeseler o zaman bizi, bizi bırakmıyorsanız sizin yerinizde İslam'ı anlatalım o zaman biz sizi gelip Jordan, Filistin yok edeceğiz hatta Allah'ın üç yer üzerinde kayın olsun. İslam cihadı hedef değil. Cihad vesiledir. Neye vesiledir? Yer üzerinde din ikamet etsin. Ondan dolayı güzel ahlakla İslam dini açıldı. Bak Humus, Humus Şam'da bir medine sahabeler açtılar onu. Çağda kaldılar galibe içinde. Ondan sonra anlaşma yapıldı. Rumlardan çekildiler sahabe. Çekilirken Rum's ehli diyor çekilmeyin bizi bırakmayın bunları. Ki haftada güzel ahlakla adamlar bu Müslümanlar ne olduğunu bildiler. Dediler biz artık kendimizden olan Romanları, Rusyanları istemiyoruz. Bize zulm ederler Siz kalın. İslam Kırınç'tan olmadı. yayılmadı. İslam güzel ahlakla yayıldı. Bak. Ne diyorlar? Doğu Asya ve Batı Asya, Doğu Asya. Değil mi? Asya tarafında İslam nasıl yayıldı? Doğu Asya'da nasıl yayıldı İslam? Kılıçla yayılmadı. Tacirler vasıtasıyla yayıldı. Bak Endonezya, Malezya, Hindistan'ın birçok tarafı o oradaki adalar Buralara İslamiyet nasıl girdi? Kılıç'ta girmedi. Halifeler oraya gitmedi. Halifeler çok çok Hindistan'ın yarısına, kıyına da bile ulaşamadılar. Oralara İslam sonradan nasıl yayıldı? Tacirler vasıtasıyla. Özellikle Yemen ehli tacirleriyle. Yemen ehli güzel ahlak sahibidiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor El Yemen ehli kalberi müşah'tır. Yemen ehli gidip Orada ne yapıyorlar? Ticaret ediyorlar. Ticaret ederken bakıyordu bunlar insanlar. Bu Yemen ehli çok müselimdiler. Sanki melekler olurlara göre. Siz nereden geldiniz diyorlar. Soruyorlar. Ya diyorlar biz Yemenliyiz, Yer üzerinde yaşıyoruz. Uzaydan değiliz. E tamam da biz biz böyle bir insan görmedik. Böyle tamil, gerçekçi, güzel ahlak. Ya bizim dinimiz bunu öğretmiş bize. Sizin dininiz nedir? İşte bizim dinimiz budur, budur, budur. Davet yapıyorlar. İslamiyet öyle yayıldı orada. Şu anda Endünlüse kaç milyar milyondur? Dünya kadar nüfus var oralarda. İslam böyle yayıldı. İslam güzel ahlakla yayıldı. Eydir Müslümanlar kılıçlan bir yeri fethettiler. Ondan sonra nasıl orada İslamiyet bugüne kadar kaldı? Güzel ahlak olmasa? Niye Romalıları insanlar? Bak bugün de İstanbul'da biz de oturup ders yapıyoruz. Fatih burayı açarken Kustantiniye'yi he? Romalılar hep diyorlar Müslümanlar ücüdür yem yemdir sizi öldürürler sizden değil seniz, öz, onlardan değilseniz sizi öldürürler ama Fatih açtıktan sonra ya baktılar bu böyle değil bunların anlattığı gibi değil Müslümanlar çok urgar çok efendi çok hak hukuka sahip çıkan hatta öyle hakka sahip çıkan ki bazen İslam'ın kuralları aşıyorlar Öyle musamahat gösteriyorlar. Haddinden fazla. Ondan sonra Kustantiniye ehli Fatih dedi giden gitsin. Birçok gitmedi kaldı burada. E böyle bir adalet var ise ben niye gideyim? Kaldılar burada. Bugüne kadar olan torunları var burada. Müslüman oldular kaldılar. E güzel ahlak her zaman önemlidir. Ondan dolayı ben buradan sesleniyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nde <Gülüyor> Bütün bize mensup olan camiamızda kardeşlere sesleniyorum. Güzel ahlak sahibi olalım. Eğer biz matodumuzu Türkiye'de yaymak istiyorsak güzel ahlak sahibi olalım. İnsanları kalbi beyinlerine önce kalplerin kalplerine gireceğiz, ondan sonra beyinlerine girebiliriz. Çünkü kalbinde neyi var, kapısı var. İnsanlara pencereden giremeyiz, kapılardan gireceğiz. Bir insan ne kadar değerliyse bizim için, içeriye girerken ayağına kalkıp saygı gösteririz. Ama o aynen şahıs bize pencereden atlasa içeriye, herkes şey bunu kınar. Onun için bizi insanları güzel ahlaktan davet ederiz. Bizim dinimiz, tuttuğumuz yol elhamdülillah çok güzel yoldur. Çünkü biz Muhammed yolu üzerindeyiz. Ha, her çeşit bir yolu üzerindeyiz. Biz belgeli Muhammed yolu üzerindeyiz. Bizim tuttuğumuz yol, aden zeya, itikatta, fıkıhta, eğitimde, terbiyede, nereden alıyoruz bunu? Alimlerimizden dört imam, dört imama kadar geliyor. Dört imanın üzerine arkadaşlar ümmet icma etmiş. İcma nedir? Ümmet hata üzere icma etmez. Dört imamın üzerine icma etmiş, bunlar en sağlam imamlardılar, bunlar Muhammedî nübüvvetin varisleridir bu dört imam. Bu dört imam üzerine biz gidiyoruz. Dört imam nereden aldı? Dört imam etba-ı tabiindir kendileri. Dört imam da tabiinden aldı. Tabiinde sahabeden aldı. Sahabe de biliyorsunuz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem telebeleridir, toplumudur. Birinci kuşaktır. Allah oları yer üzerinde insanlardan seçmiş, bu mükelleflik olara vermiştir. Bu şerefi o İslam'ın taşıma şerefi nesillerde ilk kuşak olarak zincir olara vermiştir. Ondan dolayı biz oların üzerine gittiğimizden dolayı doğru olduğumuzdan dolayı ahlakımız da olar gibi olması lazım. Değil biz fıkhımız oların dediği gibidir. Ahlaksız fıkı olmaz. Ahlaksız inanç olmaz. İslam dini ehl sünnet dedikleri Selefi itikadı, selefime tozu dedikleri bir bütündür arkadaşlar. İtikad ne kadar önemliyse, ahlak da önemli, o kadar önemli. Ama öncelik var ise işte, her şeyi yeni görünebilir. Nasıl bir tane, bir çocuğa sormuşlar, sen babanı fazla seversin yoksa ananı. Çocuk demiş bu sorun yanlıştır Hamdi. Babamı da severim, anamı da severim. Babanın sevgisi ayrı, annanın sevgisi ayrı. Amcanın sevgisi ayrı, dayının sevgisi ayrı. Doğru olan budur. Her çeşitin bir sevgisi var. Dinde de her şeyin bir yeri var. İtikadın yeri var. Fıkhın yeri var. Her şeyin bir yeri var. Yeri yerinde oturtmamız lazım. Zamanında mekanında gelmesi lazım. Yerini değiştirin. Zamanın mekanını değiştirdin ne olur? Yanlış olur. Dinde de öyledir. Resulullah demiş sabah namazını çıkılacaksın. Çıkılmak nedir? Sünnettir, ferzdir. Yerini değişten gün ortaya çıkılsan ne olur? Muhalefet oldu sen. Yerine göre bid'at ettin, yerine göre çife gittin. Dalalet olur. Her şeyin yerinde, zamanında, mekanında getireceksin. Şeriat noktayı koymuş. Ondan dolayı itikad ne kadar önemliyse, fıkıh ne kadar Kitap sünnete göre, dört imama göre önemliyse... Ahlak da o kadar önemlidir. Ondan dolayı biz bizim camiada maalesef bu konuya önem vermiyor arkadaşlarımız. Halbuki bizim imamlarımız selef imamları bugün de de eskide de sahabe zamanında da ahlaka önem verilirdiler. Ahlak nedir? Giriş kapsıdır. Neyin giriş kapsıdır? oğlunun kalbinin giriş kapsıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim için örnektir. Bak Allah diyor ki sen en güzel akhlak üzerindesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir tane camiden giriyor içeri sesini duyuyor, cür sesi, bedevi. Kim bu duyurlar? Filan oğlu, filan duyurlar, filan aşiretten. Aaa ne? En kaba adamları diyor. Resulullah. Yani hoştan bir onun gelmesinden. Çünkü adam laftan alınamaz, kaba konuşuyor. E Resulullah onu da kıramaz. Ondan sonra geliyor, Resulullah ona güler üzleyim şah davranıyor, gidiyor. İşini görüp gidiyor Resulullah. Hazret Ayşe, perdenin arkasında oturmuş. Ya Resulullah bu çetrefil olmadı mı? Yani sen öyle dedin, sorunun. Ya, ya Ayşe, ne zaman beni kaba, kattı, fahiş gördün? Yakışır mı bir Resul'a? Yakışmaz. O zaman ne olur? Biz ne yapacağız? Biz güzel ahlaklı olacağız. Güzel ahlakla bu daveti Türkçe'de yayabiliriz. Onun haricinde yayamayız. Ayet hadisten bu konu yayılmaz. Ayet hadisten önce güzel ahlak. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 40 sene, 40 sene sadıkun emin. Ondan sonra la ilahe illallah geldi. Biz şimdi la ilahe illallah. Sen kimsin? Ben işte nübüv e, Muhammed-i Nübüvvet'in varisiyim. E bakır adam kılıf kıyafetten devletine, dev işine sen onun varisi görünmüyorsun. Adam seni dinler mi? Dinlemez mi? Ondan dolayı ben diyorum arkadaşlara ilk önce biz ne yapacağız? Güzel ahlaktan yaşayacağız. İnan ki Türkiye Cumhuriyeti'nde daveti bıraksak daveti olduğu bu bıraksak Sadece İslamiyet'i yaşasak kendimizde. Biz şu anda İstanbul'da diyelim 50 kişiyiz. Sadece İslam'ı yaşayalım. Güzel ahlakı üzerimizde de orayalım. İnan ki 5 sene sonra 50 değil, 5000'e katlanırız. İnsanlar peşimizden koşar. Ya siz nesiniz? Aynen o Yemenlilere dediler ya, Endoneysliler. Siz nesiniz? Melek misiniz? Bu güzel ahlak nedir? O zaman anlatırız bizim matodumuz nedir. Onun için biz ahlakta da davette de Resulullah'ın metodunu uyucaz. 40 sene sadukul emin ondan sonra la ilahe illallah. Biz önce güzel ahlakı, İslamiyeti, kılık kıyafetimizde ahlakımızda yaşayacağız ondan sonra İslam, insanları buna davet edeceğiz. Bazı arkadaşlarımız yanlış yapıyor. Ahlakları Kur'an-ı Kerim'e nübuvvet, Muhammed'i nübuvvete uymuyor. Ama konuştukları doğrudur. Çok güzel şeyden konuşuyor, içirdikten konuşuyor. Ama ahlakı tutmuyor. Oldu mu bu? Olmadı. Çok arkadaşımız da kılıp kıyafetine baksan ilakası yoktur. Ama tenkitte ustadır. Her çeşit beğenmez. Ama böyle baksan kılıp kıyafetine ilakası yoktur konuştukları. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet gününde yüzünü çevirir onunla. Nasıl yüzünü çevirdi? Ee, iki tane Kisra'nın e, elçisinden sakallarını tıraş etmişlerdi. Yüzünü çevirdi. Kim size böyleleri yapın? Dediler Rabbimiz yani Kisra. Dedi bana Rabbim emretti sakalı uzatın bir yürü Siz tersini yapmışsınız. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet gününde en güzel ahlaklı en güzel dedi. İmkan yoktur. Bu din mükemmeldir kardeşler mükemmeldir. Havalı olabilir bir müslüman çok iyi bir ama imani seviyesi uymamış. Hala sakalını tam koramıyor, hala elbisesini şeriat'a göre giyemiyor ama güzel ahlaklıdır akıl, şeydir. Bu yavaş yavaş olur. Ama sen oturmuşsun, fetva koltuğunda ahkam kesiyorsun, insanları takıl ediyorsun. Sen önce bir kendine bir çeki düzen edeceksin. Onun için benim buradan bütün davetçilere önce kendimizi çeki düzen edeceğiz. Muhammed-i aynasını karşımıza koyacağız. Orada nasıl ise öyle göründükten sonra onun hak ederiz biz onların adıyla konuşalım. Yoksa konuşmak yasaktır bizim için. Evet, güzel ahlak arkadaşlar çok önemlidir. Buna sımsıkı sarılmamız lazım. Onu canlandırmamız lazım. Bu ders güzel ahlakı bize öğretmez. Bu zaten de zaten bir işarettir. Önemli olmasının işaretidir. Bundan sonra 100 tane ders yapsak güzel ahlak üzerine hala azdır. Onun için diyorum ki bizim camiamız hala bu konuda çok çalışması lazım. Kitap okumuyoruz. Güzel kitaplar okumuyoruz. Güzel kitaplar nedir? Ahlakla ilgili. İslam dini dedik sadece akile kitabı. Bu türlü kitaplar değil. İslam dini bir mükemmellikt, Bütün tabala yerinde oturacak. Bütün parçaları havalanın parçaları yerinde oturacak ne olur? Mükemmel bir İslam diye çıkar. İlk ahlak da akide gibi önemli bir meselidir. Evet Allah hepimize güzel ahlak nesip etsin. Onu yaşamayı, canlandırmayı bizde ve çocuklarımızda ve nesilimizde nesip etsin. Hatta biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah'ın verdiği gibi müjdesine nail olup onuyla Kıyamet gününde konşus olalım. Meclisinde olalım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin nebina muhammedi ve alaliye ve sahbihi ecmain.